Ağabeyler selamünaleyküm. aleyküm. <gülüyor> Evinize hoş gelmişsiniz. Bugün ne kadar derdiniz var? Tasanız var, sorununuz var, midarınız var, basurunuz var bugün bütün hepsinin çözümü bir tane duamız var ama akıllara zarar bir dua. Ben eskiden daraldığım zamanlarda şimdi insan böyle darlık zamanında halis yalnız kalmak ister. Ben de böyle sabah namazı vakti gibi 5. Boyut diye bir dizi vardı. Hatırlar mısın abi onu izlerdim. Böyle elimde mendil, acıklı sahnelerle orada biliyorsun bir yaşlı dayı vardı bir de stajyer melek salih vardı. Aynen. Onları... <gülüyor> Nasıl melekse mermiye kafa atıyor. Onların maceralarını izlerdim. Böyle çok duygulu anlar yaşardım. Şimdi insan niye öyle anları seçiyor Murat? Çünkü insan daraldığı zamanlar. Başkasının elinin onun kalbine yetmediği zamanlarda o saatlerde özellikle. Çünkü mesela biz sabah namazı saati telefon çalmaz kolay kolay. Ödeyecek faturan yoktur. Bakacak çocuğunun derdi yoktur. İnsan öyle zamanlarda anlar ki dua edip yalvarıp yakarmak istediği birisi vardır. Ve ne kadar ihtiyacı var olsa Ozat'tan sabahın o saatinde yalvara yakara ister bir gün adam bir tanesi geçmiş camiye dertli tabi açmış elini demiş Allah'ım bana tank ver helikopter ver bana titani ver yanında adam da böyle bakıyor dövüşüne bakıyorsun senden mi istiyoruz ya <gülüyor> İnsan öyle zamanlarda abi. Allah'tan isteyebildiği kadar istiyor. Bir gün üniversite talebesinin biri yurtta böyle mektup yazıyor. Biliyorsunuz üniversite talebeleri ilk bir hafta babasının gönderdiği maaş son 3 hafta oksijenli solunumla öyle hayatlarını idame ettirirler. O yüzden onlara tavuk döner ısparlamak çok sevaptır. Onlara bol bol tavuk döner söyleyin. Makarnaya boğun onları ama hiç Şimdi tam üniversite talebesi yurtta abi yazıyor Allah'ım çok ihtiyacım var bana acil 200 lira lazım diye neyse yurtta da böyle nöbetçi var hani zarfları marfları kontrol eden nöbetçi bekçi bekçiye gidiyor abi zarf açıyor zarfı bakıyor ya çocuk durumunu anlatmış yazıktır günahtır şöyle böyle toplanıyorlar ya çocuğa bir yardım edelim topluyorlar çıkıyor 150 lira koyuyorlar mektuba gönderiyorlar çocuğa çocuk bir açıyor 150 şahin abi cevap yazıyor Allah mektubunu aldım ama bir daha gönderirken başka yol seç. Şey. bu şerefsizler 50'sini tırtıklamış diyor <gülüyor> İbrahim abi öyle valla esnafmış adamlar <gülüyor> abiler insanın böyle daraldığı anlarda anlıyor ki bütün dertlerine derman olacak Konuşacağı cümle çok önemli Hükmü tüm aleme geçen bir zat lazımdır Bak abi Tsunami olmuştu hatırlıyor musun Sevda abi Kaç kişi öldürdü biliyor musun Tsunami'den? 20.000 kişi abi Tsunami'den sonra intihardan 32.000 Tsunami'den daha fazla Peki bu insanlar neyi aramış da bulamamış Bunların ölümlerine vesile olmuş İşte o aranılan şeyin ismine biz dua diyoruz abi Bir insanın kendi kendisine yetemediğinin ismi adıdır dua şimdi dua noktasında şöyle ince bir nokta var mesela bazen denk özel dualar oluyor mesela e, bazı büyüklerin evliyaların mesela Şahı Geylani'nin, İmam Rabbani'nin Mevlana Halidinin vitleri zikirleri oluyor orada şöyle yazıyor şunu 7 defa oku 70 defa oku 40 defa oku şunu elde edeceksin doğru mu bir abi hiç denedin mi? ben denedim olmadı bak çok garip Şimdi o dualar yanlış mı o zaman Fatih? Yanlış değil. Başka bir problem var. Bak bazı hadislerde de var abi. Denk geliyorsunuz değil mi? Şunu 40 defa okursan şuna şifa olacak. Hatırlıyorsunuz değil mi abi? Şunu 30 defa okursan şifa olacak. Peki niye olmuyor abi? Bak anlatayım niye olmuyor. Şimdi abi bir gün sizinle gitsek bir tane araba alsak. İsminiz neydi abi? Ekrem. Ekrem kardeşim. Seninle gitsek bir araba alsak bir tane Bugatti Veyron. Fabrika çıkışına yazıyor? 380'i bağıra bağıra yapar yazıyor. Doğru mu? Şimdi Ekrem bu araba her koşulda 380 yapar mı? Her koşulda yapmaz. Benzin yerine su koysam yapmaz. Yapmaz. Yapmaz değil mi? Tekerleklerini çıkarıp bisiklet taksam yapar mı abi? Peki farsız bir yolda gece sürsem yapar mı Murat? Yapmaz. yapmaz. Peki viteslerinde direksiyonunda problem olsa yapar mı Ekrem? Yapmaz. Şimdi araba çıkışında diyor ki abi ismim neydi abi? Zafer. Zafer abi. Bu araba 380 yapar <gülüyor> ama uygun koşulları sağlarsan. Bu dua 40 defa okuduğunda netice verir. Ama Zafer uygun bir kul olursa Zafer benzin yerine su koyuyor mu? Yani Kur'ani gıdalar yerine başka gıda mı besliyor arabayı? Zafer'in farlarında problem var mı? Yani harama nazar ediyor mu? Boyun cimnastiği de diyor abi esnaflar <gülüyor> buna. Zafer'in direksiyonunda problem var mı? Yani Allah'ın yoluna mı adım atıyor? Yoksa o direksiyonu bara, meyhaneye, iddiaya... Değil mi Zafer abi? Tabi ama amelde olacak işte. Arabayı nereye sürüyorsun abi? Senin de 5 vakit namaz var mı? Allah 5 vakit değil mi abi? Bazen <gülüyor> Kalbi temizden anladım Zafer abi. Yanacaksın bu ihtin. <gülüyor> abi şimdi bu dualar Zafer abi latife ediyorum benimle kal. Şimdi bu duaların bir tutma kriteri var. 40 kere okursam bu olabilir ama arabanın bakımı ve arabanın motorunda problem var mı? Seyda abi konu anlaşıldı mı? Şimdi bak abi. Yunus Aleyhisselam'ı biliyorsunuz Ninova kavmine gidiyor tebliğ ediyor Yunus peygamber Tabi tebliğ ediyor ediyor ediyor Turgay abi ama geri dönültü alamayınca üzülüyor Allah'tan emir gelmemesine rağmen kavminden uzaklaşıyor Yunus peygamber Kavminden uzaklaşıp bir gemiye biniyor Gemide de abi fırtına olduğu zaman o dönemin adetleri Miraç abi Fırtına olursa kurra çekilir gemiden birisi denize kurban atılır Bir kurra çekiyorlar abi Yunus peygamber çıkıyor ya diyorlar bu önemli bir zat atmayalım bir kura gene Yunus peygamber bir kura da gene Yunus peygamber çıkıyor mecbur kalıyorlar atıyorlar koca peygamberi denize atıyorlar peki sonrasında ne oluyor sonrası çok fena Hazreti Yunus aleyhisselamın kıssayı meşhuresinin hülasası Bak şimdi tefekkür bir saatin ne oluyor? Bir yıl nafile ibadetten hayırla. Etrafındaki her şeyi unut abi. Hayal et Ekrem ama derinlemesine hayal et. Denize atılmış. Kim atılıyor Ekrem? Yunus peygamber. Bak düşün Seyyidi abi. Koca peygamber denize atılıyor. Büyük bir balık onu yutmuş. Bak düşün Ömer denize atıldın seni Yunus... <gülüyor> <gülüyor> seni balina kurtarır Ömer, başka biriyle var, Mirac Ağabey, düşün denize atıldın, Yunus balığı seni yutuyor, onun midesindesin ama iyi düşün, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık, her taraftan ümit kesik bir vaziyette, şimdi bir daha hayal edelim, başrolümüzde kim var kardeş, ha? isim neydi, Cafer, Cafer abi. başrolünde kim var, Yunus peygamber gemiden atıyorlar mı? Devamında ne oluyor Cafer abi? Bir balık onu yutuyor Doğru mu? Hava nasıl Cafer abi? Karanlık Sesler nasıl? Dağ dağlı Sürekli dalga sesleri zzz, zzz. Miraç abi bir soru Bana sana orada yardım edecek bir şey söyle Allah Ve Yunus peygamber Gecenin karanlığı, dalgalar sürekli, sesleri bile çok korkutucu ve seni bunlar da yetmemiş bir yunus balığı YouTube midesine çekiyor İbrahim abi. Ve burada yapabilecek tek şeyi yapıyor Yunus peygamber ve diyor ki: La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Sen, Sen teksin tek ya, Rabbim. ya Rabbim. Ben, ben ise de... nefsine de... zulmederim. Bak abi çok dikkat edecek bir şey var İnsan öyle bir zamanda nasıl dua eder Allah'ım balıktan kurtar Allah'ım gemi ver Allah'ım duaların hiçbir talep yok Turgay abi dikkat ettin mi? Diyor ki sen o yaratıcısın teksin süpansın. ben ise nefsine zulmeden pulunum diyor İnsanlar ev alırken bile ton Allah'ım ev ver araba ver derken böyle bir durumda dahi sadece ve sadece Rabbi ile iletişim sağlıyor Gökhan ince bir soru soracağım hazır mısın? Nefis bizim düşmanımız mı? Neden ayette ben nefsine zulmedenim yardım et diyor? Madem nefis düşmansa zulmetmek iyi olması lazım. Burada öyle vermemiş. Ben de onu, ben de onu düşündüm. Aynı anda hissi kabl vuku oldu. Ruhlarımız zaman mekanda münezzeh olduğu için erkenden çarpışıp aynı şeyi söyledi. Yani ne oluyor orada? Bir insanı cehenneme götürecek amele nefse zulmetmek denir. Ama bu peygamber ondan münezzehtir. Bize ders olsun diyedir onunki. Anladın mı? Nefis bu demek abi. Nefis bu Mehmet bir insanı cehenneme götürecek her adıma ne deniyor abi? nefse zulmetmek bu yüzden diyor La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu münaz zalimin ben nefsine zulmedenim sen süpansın yarab diye anladın mı Ekrem İnce'yi bu münacat bu yakarış bu kapıyı çalış bu dua ona süraten vasıtayı necat yani bir kurtuluş yolu olmuştur şu münacatın sırrı azimi şudur ki bak abi bu dua neden bir anda kurtarıyor çok garip değil mi bak bizler dua ediyoruz dersin başında da söyledim bazı dualar var 40 kere ediyoruz değil mi abi öyle değil mi baran 50 kere ediyoruz tutmuyor e miraç abi böyle bir duada talep bile yokken bunun tutmasının sebebi ne o vaziyette esbab bir külliye sükut etti ne demek bu abi? Sebeplerin hiç büyük mü kalmadı? Sebeplerin Seyda abi büyük mü var mı? Bak şimdi. Seyda abi rahmetli annen çok severdi değil mi seni? Böyle bir durumda yardıma çağırsan gelebilir miydi? Gelemez. Doğru mu? Peki İsmail abi baban gelebilir mi? Gelemez. Senin iş işte beraber çalıştığın ekip arkadaşlarım var. Ara onlar gelir mi? Faça Emze abi, yenge, çocuk hiçbiri mi? Hiçbiri gelmeyip elinde kaldığında anlarsın ki sebepler yalnız perdedir. Yunus Aleyhisselam sebepleri arkasına atarak bir dua ettiğinden yani Rabbi ile birebir perdesiz bir iletişim kurduğundan dolayı onun duası anında kurtuluşuna vesile olmuş. Çünkü o halde ona necat verecek, yani yardım edecek. Öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa geçsin. Doğru mu Zafer abi? Hem denize geçsin. Doğru mu? Denize de geçmek zorunda değil mi? Dağdağalı karanlık. Hem Geceye geçsin. Hem Cevvi sevaya yani o fırtına lavaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gecede deniz hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahar eden, bunların her birini birden elinde ve emrinde tutan bir zat onu ancak sahili selamete çıkarabilir. Yoksa yoksa kimse onu kurtaramaz. Bak şimdi abi. Cenab-ı Allah zamandan ve mekandan münezzeh dimi Şahin abi neden münezzeh Allah haşa bir bilateşbih affet yarabb bu oda kadar olsaydı bizim atom altı partiküllerimize giremezdi doğru mu atomlara müdahale edemezdi kuartlara müdahale edemezdi onun da altı esir maddelerine rıfat müdahale edemezdi doğru mu bu oda kadar olsaydı kendinden büyük olanlara da müdahale edemezdi bu yüzden Cenab-ı Allah zamandan mekandan münezzeh olmak zorunda bakın bugüne kadar bilimle uğraşan ne kadar adam varsa Turgay abi sürekli atomun alt parçacığına inmek istemişler neden? çünkü bir insan atom altı partikülleri idare edip elinde tutabilirse zamana da müdahale edebilir çünkü zaman dediğin olay maddenin hareketiyle oluşmuş izafi bir kavramdır cümlem anlaşıldı mı Kaan abi? bir insan maddenin hareketine müdahale etse Zafer abi zamanı da elinde tutabilecek bu yüzden bilim adamları sürekli atomu parçalamış onun alt partiküllerine inmiş ama kuartlara varınca esir maddesine kalınca ellerinde kalmış çünkü o kadar ciddi bir yapıtaşı var ki abi bak düşün kuartlarına bak yani bir dağılsalar tuzla buz olursun Turgay abi kayyum ismi tecellisiyle seni bir arada tutuyor senin atomların hareket halinde mi Turgay abi evet değil mi peki hareket halinde atomlardan hareketsizleri nasıl oluyor bir kayyum tecellisi var yer çekimi denen gravitasyon kuvveti de Allah'ın kayyum isminin başta bir tecellisi ben bu kuart dersini geçenlerde yaptım abi okudum böyle dedim Rabb, yani bunların su gibi akması lazım nasıl bu elim gözüm kaşım bunlar nasıl birbirine yapışıp dağılmadan böyle kalabiliyor dedim eve gittim annem kapıyı açtı açtım elimi dedim ki Rabb, sen annemle benim kuartlarıma sahip çık dağıtma dedim kuartlarına kadar Kimin elinde? Peki oradaki deniz kimin elinde? Peki balık kimin elinde? Geceye kimin sözü geçer? Bütün bunların hepsini bir anda Gökhan elinde tutmayan kimse ne dünyada ne kabirde sana yardımcı olamaz. Madem böyle bir Allah Madem yedi düvelde nefesine kadar, gırtlağındaki nefese kadar almasam ölürüm, vermesem ölürüm İbrahim abi iki nefesini dahi elinde tutuyor. Gerek var mı? başka kapıya gideyim ya var mı Hamza abi kuarkına kadar aynı Allah tutuyor elinde ne gerek var madem her şey onun nimayesindeyse Mirac abi demek ki biraz dalkavukluk oluyor Allah dururken başka kapı çalmak eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydaları olmazdı. Miraç abi konuyu baştan özetleyelim. Başrol karakterimiz kim? Yunus peygamber nerede abi? Gemide sonra ne oluyor? Denize atıyorlar. Olay nasıl devam ediyor? Bir balık götüyor Hava nasıl o esnada? Fırtınalı gece nasıl? Karanlık. Böyle bir zamanda yedi düvelin kralı olsan yardımcı olabilir mi? Böyle bir zamanda sana yardım edebilecek bir kelime söyle. Allah Allah! Ama sebeplere tapar gibi değil Sebepleri yaratana tapar gibi Allah Eğer bütün halk Bak abi şurda 10-20 tanıdığı oldu diye övünenler iyi dinleyin Bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar Yine 5 para faydaları olmazdı demek esbabın tesiri yoktur Sebepler perde Bizde böyle mi abi? Bizde sebepler berde değil ki, bizde sebepler Allah Başım sıkışıyor, dua ediyorum Allah'a Aklımda ya şu banka kredi verir, ya şu babam borç verir Ya nasıl bir Allah'a iman ediyorsun sen ya Bu kadar sığmıyor yani Allah ya Açıyorsun elini Allah'ım hayırlı bir iş ver Ya Hacer yengeden bulurum ya dayımın kızı olur. Ya sen niye Allah'a bu kadar sebeplere boğuyorsun Kaza yapıyor, o oh, kasko kurtardı Ya böyle bir Allah'ım iman olur mu? Ya ben şunu duydum ya, filanca adam kaza yaptı da bemeve diye kurtuldu yani Allah can vermedi o bemeve kurtardı o zaman ya bizde sebepler perde değil ki abi bizde sebepler Allah şimdi anladın mı Mirac abi duamız niye tutmuyor o kadar perdeli ki araya o kadar dandik referanslar tutuyoruz ki yani iman etmiyoruz kuartlarıma kadar tutan Allah bir yerde bir kötü olay yaşadığını düşün Kaan abi karşıdaki adamı yaratan bir Allah var değil mi? seni yaratan bir Allah var mı? peki ikinizi yaratan aynı Allah mı? Peki, olaydan haberi var mı? ya madem olaydan haberi var ve madem ikinizi yaratan aynı Allah zarfı aç mazrufu oku sana bir şey demek istiyor ya biz arabada sıkışsak korona manyağı olup orada bile Allah'ı unutan adam olduk ya ne araba hale geldik abi ya sebepleri müptela alıyoruz ya az önce işte geçerken bir kardeşimi gördüm abi gel sohbete dedi şu işim var şunu toplamaya çıkıyorum mal toplamaya çıkıyorum beni anlıyorsun değil mi dedi Anlamıyorum dedim ama sen de Kur'an'ı anlamıyorsun dedim. Ya bu Allah bu kainatı ne için yarattı? Sebepler onun imtihanı Seyyid abi tercih et diye sunuyor. Tap diye değil. Duaniye tuttu anladın mı abi? Bir tane sebep yok. Bugün hastalansak ilk aklımıza annemiz geliyor. Gelmeyecek abi. Şafi olan Allah şifayı da o verecek. Doktora gidiyoruz lan ne doktor beni iyiletti? Ya doktorun verdiği ilaç akıllı yok, şuuru yok. Bir fakülte görmemi seni iyiledemez sebepler perdedir sebepler yalnız perde bak şimdi düşün biraz açalım mı konuyu şimdi şurada bir tane bardak olduğunu düşün abi Zafer abi benimlesin değil mi şu perde ama perde dev gibi yani beni, beni Şahin abi görmüyorsunuz tamam mı ben yokum arkada perde geldi bardağı kaldırdı havada gezdi ve bardağı yerine koydu ve ben soruyorum diyorum ki bu bardağı kaldıran nedir? bana perde demek zorundasın arkada beni görmüyorsun doğru mu? doğru değil mi? çünkü doğru mu abi sadece perde görüyorsunuz peki şimdi bakalım bu bardağın kalkması için ne lazım? bu bardağın kalkması için kaldırma ilmi lazım bak şimdi kalkmıyor niye? çünkü yandan iki tane basınç bir de yer çekimine zat üçüncü kuvvet uygulamazsan bu bardak kalkmaz bu bir ilim midir? demek ilim lazım peki kökan ilmimle bakıyorum gene olmuyor niye? ilim yanında bir de kudret lazım bileceğim amele dökeceğim peki bunun yanında başka ne lazım? irade lazım irade ne demek Fatih? tercih etmek yani benim canım bunu kaldırmayı bunu kaldırmaya tercih etmesi lazım peki dördüncü ne lazım? hayat sahibi olması lazım beşinci şefkat yani faydaları gözeterek iş yapmak lazım peki soruyorum şu gördüğün perdede bunlardan hangi biri var? hangisi var abi? senin gördüğün bulutta hangisi var? ulan ilaçta hangisi var? Balgam mı içiyorsun ya? akılsız şuursuz ilaç beni iyi etti İyi etmeyi yaratan kim? Perde arkasında icraat sahibi kim? Nasıl sebeplere müptela olmuşuz biz böyle ya? Perde, perde abi perde! Sen anjiyo oldum. Lan anjiyo dedim. Pırtı ne senin yani? Pırtı dediğin ne abi? Bir künfe yekün ya. Ya bir emri ilahi değil mi anjiyo dediğin? Ay şunan tutuldu. Tutturan kim ya? Kas grubuna emri veren kim? Kim abi kim? bu arklarına kadar elinde tutan bir Allah var ya ya ne basit dualar abi bizimkiler valla yani ben abi kardeşlerle konuşuyorum ya bizim konumuz şu evi de alayım bu arabayı da alayım bunlar olmaması lazım abi ya 20-30 yıl sonra göçeceğim bir diğer var ya Yunus peygamberin duası neden kabul oluyor tekrar söyleyeyim bizim gibi sebeplere tapmıyor çünkü anında kabul oluyor dua görüyor musun olayı Mirac abi sebepler perde Müsebbibül esbaptan başka bir melce olmadığını aynel yakın gördüğümden sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat, dua, yakarış birden bire geceyi denizi ve balığı musahhar etmiş. Sırr-ı ehadiyet ne demek Gökhan? Hazır mısın? Allah'ın birliğinin iki farklı kelimeyle anlamı vardır. Biri vahidiyet, vahdaniyet. Ne demek abi? Bütün kainatta gözüken birliği. Bir de ehadiyet özelde gözüken birliği. Gökhan güneşin ışığı her yere vuruyor mu? Buna vahidiyet denir. Peki buna vurduğunda sadece bütün absurba absorbe edip yeşili yansıtıyor, yeşil görüyorsun. Buna vurduğunda kırmızı görüyorsun, özellik görüyor musun? Bu özellik görmeye de ehadiyet denir. Hepimizde abi Cafer abi iki göz, bir burun, iki kulak hepimizde var mı buradaki? Bu vahidiyet. Peki benimkinin dizimiyle seninki farklı mı? İşte bu özel dizime de ehadiyet deniyor. Şimdi inceye geliyorum. Hazır mısınız abi? Allah sırrı ehadiyet gösterirse Yunus Aleyhisselam'daki gibi perdesiz tecelli eder. borç bataklığındayken saniyede kurtulduğunu görürsün ayan Beya. Yüreğin yangın yeriyken İbrahim'in ateşi gibi yanmadığını görürsün bir saniye sonra. Deliler gibi hastayken en sağlıklıdan daha çok şükür ettiğini görürsün bir dakikada. Allah sana 47 kromozomlu çocuk verir. 46 kromozomlunun 46 katı daha çok şükredersin sana Allah hatırlattığı için bir saniyede. Tek yapman gereken şey sebeplere tapmamak bu kadar. Zor mu? Zoruna mı gidiyor Allah'ın böyle istediğini amel etmek? Sebepleri Allah yarattı diyecen ya aynı el diyeceksin yani. Dediğin an o münacatın kabulünün hızını Bugatti'de göremeyeceksin. O nuru tevhid ile hutun yani balığın karnını bir tahtel bahir gemisi denizaltı Ona zulüm edecek balık ne oluyor? Denizaltı e böyle komedi olur mu ya? Yardıma bak Gökhan yardıma Tahtel bahir gemisi hükmüne Geçirip ve zelzeleli dağvari vahş dehşeti içinde Denizi o nuru tevhid ile Emniyetli bir sahra O dalgalı deniz oluyor abi? Yol yürüyeceğin çöl oluyor ya Bir meydanı cevelan ve tenezzükâhı olarak o nur ile Sema yüzünü bulutlardan süpürüp Geceydi yani Kameri bir lamba Ayıda lamba yaptı koca ayı Nasıl Allah abi? Dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğündeki güneşi Düzenli şekilde sana hizmetkar yapan bir Allah Bir gün dedi mi abi güneş ya bir bırakın venüsle çay içeyim geleyim Ulan şu satürn'ü bir, bir çaya diyor mu abi sana muzahhar etmiş Emir nefer etmiş Koca güneş Allah'ı dinlerken senin dinlememen ne olacak? Bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat Her ciyette ona dostluk yüzünü gösterdiler Ta sahili selamete çıktı ...şecereyi yaktığın altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Yunus peygamberin dersinden sonra Turgay abi... ...bırak alem neye tapıyorsa tapsın. Neye güveniyorsa güvensin. Sen aynen şöyle söyle. Kimi şansa bıraktı? Kimi zamana bıraktı? Ben sana bıraktım ya Rab de. Size ulaştıysa paylaş başkasına vesile ol. Sen de bu hizmetimizle ortak ol. Dualarımıza pay al, ahirette kardeşimiz ol.